İzmir'den Manisa'ya, Kayınbağ'dan bile kalmaya gittiğim zaman seferi mi olurum yoksa mülkim evet. mi olurum demiş. Bir insanın seferi sayılabilmesi için en az seferi sefer müddeti sayılan 90 kilometreyi aşmış olması gerekir. 90 kilometrelik bir mesafe ise bahsedilen mesafe hı hı. 5 günlük için gitmişse yani 15 günlükten daha az bir süre için oraya gitmişse orada seferi sayılır. Farz namazlarını mutlaka iki rekat olarak kılmalıdır. Sünnet namazlarını normal kılar, vitir namazlarını da normal kılar. Oradaki herhalde sorma maksadı kilometreden evet. ziyade kayınvalidesinde hmm. kaldığı zaman kendi evi evet. gibi algılanma durumu var mı diye herhalde o evet. zaman yok. Yok bir fark yok. Kayınvalidesi olsa hatta bir insan... Örnek veriyorum mesela birisi Adanalıdır ancak İstanbul'dadır işi. Hı hı. Artık İstanbul'a yerleşmiştir, İstanbul onun yurdu olmuştur, rızkını kazandığı bir yer olmuştur. Babasının evine mesela ziyarete Adana'ya gidiyordur. Bu insan Adana'ya 15 günden az gidiyorsa, babası orada olsa bile yine seferi sayılır.